Global Population Speak Out Projesi Pakistan gibi, Hindistan'ın bir kısmı gibi ve Afrika'daki pek çok yer gibi fakir ve kalabalık ülkeler, artan doğum oranları, gelişme ve yapılan yardımların düşürdüğü ölüm oranları nedeniyle çok hızlı bir nüfus artışı yaşıyorlar. Bunun sonucunda da bireyler ve ülkeler, fakirlikten kurtulmakta olan artan nüfuslar, sürekli birbirleriyle sınırlı kaynaklar için rekabet halinde olduğundan çok zorlanıyorlar. Simon Ross Aşırılıklar gezegen, aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out Projesi